Konuşma yaptı galiba dördüncü konuşmasını alışveriş merkezinde yaptı Başbakan Erdoğan. Ondan önce Adana, Mersin, sonra da Pursaklar'da, Altınpark'ta yok beşinci konuşmasını da dün tam beş konuşma yapmış oluyor. Altı, altı konuşma Ankara'da altı dört. Mı? Adana, Mersin, Ankara'da dört. Esenboğa ha, ee, evet. Pursaklar, Altınpark. İşte alışveriş Merkezi'nin olduğu e, Akköprü, e, eskiden orası Adışveriş Merkezi e, etubalık kurumuydu. <gülüyor> e, Özelleştirme böyle oluyor Türkiye'den sonra Adışveriş AVM kuruyoruz kitlerimizin. 6 yani bu. E,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 devlet artıcı parti olarak devlet de parti olarak e, çıktı. Bu o, önemli o, bir nokta söylediğiniz ee, evet. yani tarihte evet. özellikle 2. Dünya Savaşı öncesindeki e, devletle evet. özdeşleştirilen bazı partileri de insan hatırlamıyor değil. Parti devlet, devlet parti içiminde e, bir karşı çıkış, blok var. Korporatist ee, devletler. Evet, evet. Yani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 gelir elde etmek üzere daha da artırmak üzere bir sükarte oluşturdular. oluşturdular şayet. Sen bu kanıtları ile ortaya koyarsın. Devlet hazinesinin, seninle. Hazine Merkez Bankası'nda hazinenin %51 hissesi var. Diğer düzenleyici otoritelerin yöneticilerini sen tayin ediyorsun büyük çoğunlukla. Ve burada tırnak içinde bağımsız otoriteler var. Bunlara sen... E, karışamazsın normal şartlarda ama en azından böyle bir şeyi tespit ettiğini söylersin bu ilerler. Dolayısıyla e, gerçekten e, dünkü konuşmaların içerisinde bu husus e, evet olabilir e, mesela e, bir içki şirketi var e, May iç, içkiyi satın aldı bir yıl önce e, adamlar e, 1,5 milyar dolara satın aldılar ve bu içki düzenlemesi çıktıktan sonra Dediler ki, yani bir tematik bir be be be bildiri yayınladılar. Hükümetle bu konuyu konuşmak istiyoruz dediler. Yani Biz dediler, e bu, e bu e ne içkiyi satın alırken e yabancı yatırımların e uygun bir iklim olduğunu gözeterek Türkiye'yi satın aldık. Yani, tabii ki bu şirket kendi çıkarlarını e kollamak için e girişimlerde bunların tekin bildirisiyle de hükümetle temas etmek istediğini de taksim meselesini bir faiz cübbesi haline getiriyor.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 E, faizlerin yükselmesinin de sebebiyet verirsin. E, borsanın yüzde yirmişi bildiğim kadarıyla yabancıların elinde e, şirket şeylerinin. E, dolayısıyla yani Türkiye'de spekülasyonlar e, yapılıyorsa, e, manipülasyonlar yapılıyorsa bunları e, gezi parkın üzerinden.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 parti, devlet cezalandırırım. İş dünyasından insanları cezalandırırım. Gençleri cezalandırırım. Sanatçıları. Ee, sanatçıları cezalandırırım. Yani e, kötü bir dönemde bulundu 2011 yılından bu yana. Yürütme, yargı e, ve yasamanın birliği halinde. Yani bu, bu deneme devam ediyor. Bu, bu, yani yasama yasama olmaktan çıkıyor. E, yargı üzerinde e,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 Bilemediniz Taş çatısı %50 oyun içerisinde %15'tir. Geri kalanı milliyetçi, mukaddesatçı oynar vardır ve diğer bölümlerde son 30-40 yılın sağ partilerinin çeşitlilikleridir. Dolayısıyla bu partide bu pozisyonu ileride ve sürdürmeniz çok da mümkün değildir. Nitekim biraz Arınç açıklaması, yani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 e, yaptıkları iş sadece yakıp yıkma demesi bu eylemcilerle ilgili direnişçilerle ilgili bununla kalmadılar. Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar. Dolma Dolmabahçe camiine bira şişeleriyle ayakkabılarıyla girdiler diyor. Şimdi burada çok e, önemli bir problem var. E, bizzat Yeni Şafak gazetesinin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 Başbakan provokatörlük yapıyor. Yani benzin döküyor. Pek çok sözüyle bu işe. Yani bir çelişki, bir yandan e, böyle ayrım yapıyor içine. E, yani gerçekten ama bunu neden yapıyor? Evet, karakteri, kişiliği, sözü, kökü e, yani yapısı vesaire bunlar e, gizli şekeri, gezi şekeri falan ama bu başbakana şu söyleniyor.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 Partisi bunu başkan yapsın daha iyi etkilerle donatsın zaten büyük bir bölümden de parti içerisinde kurtulacak 3. dönemi bitenler ve dolayısıyla yeni grup yeni meclisi başkan seçilme düşündüğü o meclis masif bir karakter taşıyacak.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 Başka bir noktayı sürüklüyorsanız e, açıkça bir cami üzerinden yaptığınız tehlikeli e, yorumlarla e, memleketi birbirine düşürebilirdiniz. Dün Ankara'da en büyük korktuğumuz husus grupların karşı karşıya gelmesiydi. Evet çünkü Kızılay'da da başka bir grup yani Taksim'i destekleyen grup da orada polis marifetiyle gazlanarak dağıtıldı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 havalanan martıları konuşmayacaklar. Bu mesele gündeme gelecek. Ama ben inanıyorum ki yani bu meydan parti içerisinde görülen de o. Rahatsız olan kitle var ve başbakanın bu gidişatından iç ve dış bütün dinamikler etkilenir. Yani Türkiye'nin kaynak girişi açıkçası bu kaynak girişi olmazsa Türkiye açığını finanse edemez edemediği müddetçe de sorunlu bir ekonomi haline hemen e, dönüşür. Şimdi bütün bunların yarattığı tahribatı bilenler var. E, ve bunlar e, bir takım e, yaklaşımlarını ortaya koyacaklar. Ama dün başbakan konuş, konuşmalarında gerçekten yaratılıyor. E, suç unsuru Ve it, yani <gülüyor> kutuplaştırmaya hatta evet. Allah iç savaşı da akla getirebilecek bir gerginliğe doğru parti, devlet modeliyle de yapıyor o da çok tehlikeli gerçekten peki bir, iki şey daha söylemek istiyorum süreyi bitirmek üzereyiz ama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 saatler boyu her gün okutulan minni neydi cephe vatan cephesi vatan, cephe. vatan cephesine katılanların listesi böyle bir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 Oysa mesela sizin dün dikkatimizi çektiğiniz bir başka şey de vardı. Polisle ilgili emniyet sen Başkanı'nın, Faruk Sezer'in son 7 günde altı polisin intihar ettiğine dair bir iddiası var. Evet, yani bu mesele son derece önemli. Altı polisin intihar etmesi hususu kesinlikle...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 Ben yani böyle bir başbakan pek rastlamıyorum. Yani. 11 yıl 3 seçim kazanacağım. Başbakan olsa, bürokratik oligarşiden söz eder bizim bu başbakan. Ya kardeşim mutfak senin. iş senin ya. Üstelik de yani medyaya, medyaya da bürokratik. dükkan senin e, diyen, yani patronlara da gazetelerini kontrol et diyen böyle gazetecilik batsın yani diye de. Böylece şey, şikayetlenen bürok... ha, iki, iki ay önce falan bürok... bunlar senin bürokratin. Sen getirdin bunları bu oligarşi diyorsan yani böyle bir e, garip e, durumlar var. İşte 17.000 faili meçhulden söz eder Başbakan, kabul eder. E, kardeşim o zaman bunların meçhuliyetini ortadan kaldır. Yani e, dolayısıyla e, Türkiye'de son 15, 10, 10 15 gün içerisinde gerçekten e, bir yönetim sorunu yaşanmaktadır. E, yani el Ankara'da eylem yapacak kadar emni konunu sallayan Başbakan 15 gündür topçu ıştasıyla görüşüyor. Topçu meselesiyle enerjisini harcıyor. Faiz lobisi diyor. Onu bunu suçluyor. Ve e, bence hem kendi siyasi e, ömrüne ilişkin, hem de partisine ilişkin ki yani çok kökleri olan bir parti değil AK Parti. Dikkatimizi çekerim. Dolayısıyla yani başka... E, Liderle e, özdeşleştirmeye çalışıyorlar işte evet, tamamen. Yani bu, burada e, bu gerilim partilerin içine Yansır ve yansılmıştı durumda zaten ee, bu galerinin çevisi kaynıyor ee, rahatsız. Eğer bir başbakan bürokratından şikayet ediyorsa zaten bir problem var demektir. Ee, üç, kaç kez emniyet e, genel müdürlüğü İçişleri Bakanlığı kadroları değişti ben hatırlamıyorum yani şu 17 içerisinde. Şimdi e, gerçekten e, akil AKP'lerin e, yürüdü dini büyükler dedi Gerçekliğinin tamamen gerçeklerden tamamen kopmuş bir hali türü içinde olduğunu günlerdir, haftalardır hatta konuşmaya çalışıyoruz burada bunun en tipik örneklerinden biriydi dünkü ardarda yaptığı ben bile yanılarak dört dedim altı konuşmayı Ve böyle bir şey yok altı konuşmayan yap seçim Dünya tarihinde de az görülmüş bir örneği olsa gerek ve tamamen kontrolünden çıkmakta gibi gözüküyor. Ancak bunu kim yapabilir? Parti devlet iktidarlarında böyle olur. Onlar, tren her yerden geçerken konuşma yapardı milli şefler. Evet, milli şefler. Anlatabiliyor şef. Evet. Artı kim yapardı bunu? Kenan Evren yapardı Anayasa Evet 1930'ların e, Almanya, İtalya evet. ve evet. benzeri ülkelerde, İspanya'daki ha. liderlerini ha, ha. ve işte Kenan Evren gibi olağanüstü dönemin liderlerini hatırlıyoruz. Bu çok çok e, endişe verici bir gelişme. Ben yani işte bu kuvvetler birliği denemesi bugünün dünyasında böyle bir denemeye kalkışırsa sonu çok kötü olur. iktidarların de başkatenleri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 E, Şahit-i şu da var. Hani ben saçımı süpürge ettim sizin için. Bunu mu yapacak? Evet, ama bu evet. çok tipik işte. Yani e, bunu daha önce... Bu, da Bey ya bu kadar ağaç diktim. Güven Bey'le de konuştuk. Bunu bu kadar işte sayıyı veriyor. Milyon değil milyar, iki milyar... 800 bin ağaç diktim falan diye. Yani bunların hepsi... E, Güven Güzel ile de... Biraz konuşma fırsatı bulduğumuz... Yarın devam edeceğimiz bu... Kibir sendromu denen bir olay var.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 Rosevelt de gol ve de şey de, de aynı sendrom varkeni Kennedy'de. Ben son sözü olarak şöyle bir şey söyleyeyim yani siyasetinki bir siyasetçi önce kubura sonra da kabire götürür Başbakanın bazı forseleri okuması lazım diye son sözü de olayım, evet. e, söylemiş oldayım. yani Gerçekten e, bu e, siyasi ömürliğini böyle e, götüren liderlerle karşı karşıyayızdır. E, ama so, sonun bir tekun başlangıçları da var. E, aslında kendisinin büyük bir hasadı vardı. E, ama bu hasadı e, heba ediyor. Heba ediyor, evet. Etti bence. E, evet. Çok teşekkür ederiz Selbi hoşça kalın Görüşmek evet. üzere.